544. konunun devamı, ertesi günü ordugaha Hazreti Peygamber'in durumunun ağırlaştığı ve baygınlık halinde bulunduğu haberi ulaştı, bunun üzerine Üsam Hazreti Peygamber'i ziyaret etmek için Medine'ye geldi, bundan sonrasını Üsam şöyle anlatıyor, ağlayarak içeri girdiğimde Hazreti Abbas ve kadınların Hazreti Peygamber'in etrafında toplanmış olduklarını gördüm, eğilip onu öptüm, kendisi konuşamıyordu. Sadece ellerini göğe doğru kaldırıp sonra sanki oradan aldığı bir şeyi üzerime döker gibi indirdiler, onun benim için dua ettiğini anlamıştım, sonra veda edip ordugaha döndüm, pazartesi günü sabahleyin tekrar geldim, Hazreti Peygamber'in yanına girdiğimde onu daha iyi buldum, bana Allah'ın bereketiyle git buyurdular, kendisine veda edip ayrılırken onun iyileşmesine sevinen kadınlar saçlarını tarıyorlardı, o sırada Ebu Bekir Sıdlik Hazreti Peygamberin yanına girdi ve, Ey Allah'ın Resulü, Allah'a şükür seni bugün daha iyi görüyorum. Bugün haricenin kızının, hanımı, günüdür. Bana izin ver de onun evine gideyim, dedi. Hazreti Peygamber de kendisine izin verdi. Hazreti Ebu Bekir çıktı, ben de ordugaha döndüm. Oraya varır varmaz askere toparlanmalarını emrettim ve sonra da hareket emri verdim. O sırada günde bir hayli ilerlemişti.